Hiçbir şey yoktu. Deden de mi yoktu? Yoktu. de mi yoktu? Onlar da yoktu. Güneşte mi? Evet, güneşte yoktu. Hayır, karanlık mıydı? Karanlık da yoktu. Ne zaman? Çok mu eskiden? Zaman da yoktu. Cennette mi yoktu? Cennette yoktu. Hiçbir şey yok muydu? Sadece o vardı. Sadece o mu? Evet, sadece o vardı. Allah Celle Celaluhu. Allah ki bilinmek istedi ve yaratmaya başladı. Her şeyden önce yalnız Allah var. Hiçbir şey olmaksızın, yeri ve göğü yaratan O'dur. Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca ol der. O da hemen verir. Yaratandır en güzel bir biçimde kusursuzca var edendir. Şekil ve suret beğendir. En güzel isimler onundur. Göklerde ve yerde olanların tümü onu tesbih etmektedir. O aziz ve hakimdir. Gece ile gündüzün arar da gelişinde. Allah'ın gökten rızık indirip ölümden sonra yeryüzünü diriltmesinde ve rüzgarları yönetmesinde aklını kullanan bir kavim için ayetler vardır. O geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi.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 Gökten suyu indiren O'dur. Ondan hem size içecek vardır, hem de hayvanlarınızı otlatacağınız bitkiler. Allah, gökten bir su indirir ve onunla yeryüzünü ölümden sonra diriltti. Şüphesiz ki, Bunda dinleyen toplum için bir ibret vardır. Hurma ve üzüm gibi meyvelerden hem içecek hem de güzel gıdalar edinirsiniz. İşte bunlarda da aklını kullanan kimseler için büyük bir ibret vardır. Hiç yaratmayan gibi midir? Artık öğüt alıp düşünmez misiniz? yüzünde bir halife yaratacağım dedi. muhteşem yaratılmıştı ki nakış nakış yeryüzünün her tarafı ama her tarafı öylesine güzel yaratıldı ki bir konuk var galiba galiba bir misafir ormanacak bitkilere bak meyvelere bak Şu denizlere bak, şu köklerdeki yıldızlara bak. Misafir canı sıkılmasın, öbüsine zevkle yaşasın ki hiçbir anı, her anı imetlerle donatesın. Bir konuk arlanacak, bir misafir var, bir saray hazırlanıyor, bir saray ki her şey o kadar güzel, ama o kadar ince den ince. Düşün şimdi her şeyinde o kadar muhteşem ki Hele bir bak şu uçuşan kelebeklere Hele bir bak ve sonra düşün Şu güzelim dergahların sahillerine Ve ormanlara ve ağaçlara ve çiçeklere Ve toprağın içindekilere Ve şu göklerin derinliklerindeki Tüm gördüğün ve göremediğin inçeliklere Her şey o kadar güzel ki Her şey o kadar mı düşer ki Kim gelecek bir misafir var Ağırlanacak bir konuk var Ve sen Ve sen Allah azze ve celle Misafirini yarattı konu yarattı Ve insan yarattı. İnsan Allah yeryüzünde bir halipe yaratacağım dedi. Halife, sultanın elçisi. Onun adına gidecek. Onun adına yürüyecek. Onun adına konuşacak. Onun adına adımlarını atacak. Onun adına sen, sen, sen. sen. Sultanlı var Elçisinin kendisini temsil edebilmesi için onu bütün gücüyle destekler. Ona öyle şeyler verir ki, gittiği yerlerde nasıl güçlü bir sultanın elçisi olduğu anlaşılsın diye. Her şeyi onun emrine verdi. Yoluzlar da dahil olmak üzere. Ve ağaçlar, ve çiçekler, uçuşan kelebekler, ötüşen bübüller ve açan o kırmızı güller. Her şey ama her şey o kadar muhteşem ki. Ve Allah bir halife yarattı. öylesine donattı ki öylesine güç kaldı ki düşünebiliyor musun? güçlüydü, çok güçlüydü bu haybe. ve güzelliklerle doluydu çünkü sultan güzeller güzeliydi ve gözler vardı, gözler o kadar muhteşem gözler ki gözler vardı şu ellere bir bak şu eğer parmaklarının boğumları yaratılmış olmasaydı elli kremı kaldıramayacaktın ...ve öylesine muhteşem bir detaylarla yarattı ki... ...insanın yaratılışı hiçbir şeye ama hiçbir şeye benzemez... ...bütün kainatın sırları insanda gizlenmiştir. İnsan 18 bin alem... ...hele bir bak şu beynine, şu aklına, şu zekana bir bak... ...bir bak ayaklarına bir bak... ...şu ayakta duruşuna, şu dengeye bir bak... ...dengeyi lütfediyor sana... Ve her şeyden önce, öylesine muhteşem bir zeka, öylesine kabiliyetler ki ve dahası, dahası, dahası sana bir kalp vermiş, bir gönül vermiş, hiçbir şeyde olmayan, başka hiçbir yaratılışta olmayan bir gönül vermiş. Seni hepsinden farklı kılan ve her şeyden farklı kılan... Sen bu gönüyle o kadar güzelleşmişsin ki, o kadar muhteşemleşmişsin ki, halifesindir. Ha insanlar, yeryüzündeki tüm insanlar Allah'ın birer halifesidirler. Farkında olsunlar, olmasınlar. Hiçbir şey değişmez. Allah bir halife Aa, yaratacağım dedi ve yeryüzünde insanları, evet, insanları evet, yarattı. Evet. Yanlış girdim olur mu canım? Tarifinize göre... Kusura bakmayın programınız var galiba böldüm ama Yol darip ettiler Böyle git dediler ben de böyle geldim sizinle karşılaştım kusura bakmayın Ben müsaade ederseniz çıkayım Hayır hayır, madem geldiniz ee, Tanışalım siz kimsiniz? <gülüyor> Beni tanımıyorsunuz Ben Ben Ben, ben, ben, ben, ben, benden başka diyor ki ben canım, ben nasıl tanımazsınız ben, yiyen içyen. ben, yedirmeyi biçirmeyen de ben, benden başka yiyen olursa kızarım. Yani sizi tanıyorum ben de, Nereden? siz kendinizi tanıyor musunuz? Ben kendimi tanıyorum da sizinle asgari müşteriyemiz ne olabilir ki ben, <gülüyor> böyle siz. Ha ha ha ha Boşver Şekli Şekli hiç eğer miyeti Sen söyle Biraz daha bir şeyler söyleyebilir misin? Kimsin değil Hay hay tabii. Ben doğduğundan altın küvete koyulmuşum Büyürken Daha farklı küvetlerde büyümüşüm. Sonra buharimdeyim Eee Para, pul, mal, mülkü, e, gani. Denizde kum, e, bende para. Çıra yakmadan metedikte arayamazsın çünkü ben mülkü Bütün merkez ben, bütün oklar beni gösteriyor. Sağdan, soldan, önden, arkadan. Ben de memnun oldum ama. Ama isterseniz bir düşünün, bir de kendinizle tanışsanız Peki teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın, öldüm. Pardon, pardon. <gülüyor> Kendisiyle tanışır, kendisinin kim olduğunun farkına var. İşte o da Allah'ın yarattığı halifelerden birisi. Ama kendisiyle tanışmamış, daha henüz kendisini tanımamış. Kendisiyle tanışmadığı için de hiç farkında değil. Kendisini büyük ünlü, paralarla, pullarla, altınlar olduğunu sanıyor. Oysa ki o zaten bütün mahlukatın içerisinde Allah tarafından şerefli kılınmış. Büyüklenmeye hiç ihtiyacı yok ki. O zaten Allah'ın şerefli yarattığı bir insan. Yeryüzündeki tüm insanlara düşünün. Tüm insanlara düşünün. Evet evet. Şöyle bir kez elimiz derseniz doğudan batıya... Allah yes, Bismillah yes, Bismillah. Abi, Böyle aptalar iyi ay kabım ordaymış. Bir daha, bir Hoş geldin. Allahım canım. Sağ ol abi. Eyvallah! Allah. El kadınım canım canım. Nasılsın, iyi misin? İyi iyi yok bir şey. Biraz bana kendini tanıtır mısın sen kimsin? Valla, yine abi ben kimim? Gelen vurdu, giren vurdu. Gözlerim yaşlarla doldu diyor. Evet abimiz. Demek kendini tanımıyorsun değil mi? Doğru mu? Şimdi sen doğruyu söylüyorsun. Kendini tanımadığını söylemenle çok ciddi doğruyu söylüyorsun. Hmm. Kendine iyi bakın. Dikkat edin. Abi öpeyim. Hmm, hayır. Abi, e e e para. Sen kendini bilseydin her uzatılan eli öpmezdin. Sen kim olduğunu iyi bilmen lazım. Tam batıya, kuzeyden güneye bütün insanlık. Kendinin ne olduğunu ve kim olduğunu unutmuş insanlık. Ve unuttuğu andan itibaren de kendini çok yükseklerden aşağılara bırakıvermiş insanlık. İsterseniz dolaşalım her yana. İsterseniz şöyle batıya doğru gidelim. Sadece şu güzel şehir İstanbul değil. Ve sadece güzel ülkemiz Anadolu değil. Bütün dünyayı düşünün. Hele, hele isterseniz sadece inanmış olanlar değil. Bir de bütün dünya. Batıya gidelim isterseniz. Evet batıya. Batı insanlarını dolaşalım. Gidelim. Bakın Allah Azze ve Celle öylesine, öylesine vermiş ki. Onlarda da Allah'ın verdiği güçler var değil mi? Evet evet. Allah bir halife olarak yaratmış insanları Ve onlara sahtanatından nimetler vermiş Size, onlara, herkese, herkese vermiş Düşünebiliyor musunuz? Ama bir şey var, bir farkla Siz bu nimetlerin farkındasınız Yani siz onun kuluyum demekle O'nun halifesi olduğunuzu ve adımlarınızı ve ellerinizi ve gözlerinizi ve dahası kalbinizi ve zekanızı sultan adına kullanmak gerektiğini biliyorsunuz öyle değil mi? Yoksa bugün unuttunuz mu? Yoksa bugün sabah uyandığınızdan beri O'nun adına size verdiği bu kuvvetleri, bu hasseleri Allah için kullanmayı bugün muydunuz yoksa? gözlerinizi kendi nefsiniz adına mı açtınız yoksa ellerinizi kendi menfaatleriniz adına mı kullandınız yoksa ayaklarınızla adımlarken sadece nefsiniz adına mı? Hayır hayır siz böyle yapmazsınız ama onlar her şeyi kendilerinin yaptığını kendilerinin bildiklerini söylüyorlar yazık çok yazık değil mi? halbuki her şeyi veren o değil mi? Evet, nimetlerle donatmış. Ve yeryüzünde, hani bize geziyor, dolaşıyor, sokaklar, caddeler, çağlar, hangi çağ olursa olsun. Ve Allah, çağlar değilse bile her çağ seslenecek, her çağda yürüyecek ve yaşayacak kullar yaratıyor Allah. Evet, pekala. Size çok daha muhteşem bir şey vermiş. Öylesine bir kuvvet ki, bu saydıklarım aslında... Bir ömür verseniz bitiremezsiniz. İnsanlık tarihi, şu gökleri araştırırken, yeri karıştırırken, ağaçların içindeki o muhteşem incelikleri çözerken bile hala insanlığın tamamının ömrü, Allah'ın verdiği nimetlerin ve kuvvetlerin hala hepsini anlayabilmiş değil. Bütün bunları bırakıyorum. Bırakılmaz ama bırakıyorum. Bunların üstünde çok daha farklı bir şey vermiş biz size. Evet. Aynaları getirin! itibaren çok kısa bir zamanda bulunmuş aynalar ve her zaman baş tacı edilmiş ve evlerin en güzel yerlerine konmuş hem bir süs eşyası hem de güzellikler için kullanılmış her zaman aynalar aynalar aynalar ne güzel yansılayıcı değil mi ne kadar güzel değil mi aslında bir nimet gibi gözükmüyor ama her insanın ihtiyacı. Hem de o kadar muhteşem. Evet evet, peki yani. Son duruşta. Vardı şimdi nereye gitti adalar? Hani vardı biraz önce. Şimdi yok. Yalkışkan. <gülüyor> bu kadar önemli mi? Bir bakın iyi düşünün. Evet evet iyi düşünün. Leri bir bakın. Yok bir şey. Yakışıklı da. Işık olmayınca aynanın hiçbir değeri yok. Hiçbir kıymeti yok. Öyle değil mi? İsterseniz bir kere daha düşünün. Tekrar Yak ışık olmazsa yani bizim tabirimizle nur olmazsa hiçbir şey yoktur her şey yokluğa mahkum olur düşünebiliyor musunuz eğer şu dünyada gördüğünüz her şey Allah'ın nuru olmazsa hiçbir şeyi kimse göremez ve yoktur Her şey Allah'ın Doğru'yla gözüküyor. Kapat ışıkları. Allah'ın Doğru asla kapanmaz ve asla söndürülemez. Yakışıklar. <Gülüyor> Anlıyor musunuz? Evet, evet. Allah'ın Doğru sana vuruyor. Yere vuruyor. Herkese vuruyor. Şöyle bütün insanlara Ağaçlara, çiçeklere, güneşe, ağına, yıldızlara bakarsanız, Allah'ın doğruyu izlemelisiniz. Her yalda onun nuru var. Eğer onun bir çekili çekiliverse ki asla çekilmeyecektir. Ki Allah'ın en büyük kullarına nimetidir. Ve baki olan Allah'ın, baki olan doğrudur. Asla sermeyecek. Kapat ışıkları. Onun için... yokluğa almak istemişlerdir yokluğa karışmak var olana karışmaktır demişlerdir güzel gönüllü insanlar yakışıklar <Gülüyor> Allah azze ve celle kullarını yarattı bilinmek istedi Eee, nasıl bilinecekti? O bin bir güzel ismin sahibi olan Allah Azze ve Celle nasıl bilinecekti? Ve kıllarını yarattı, bilinmek istedi. Ağaçlar, çiçekler, hatta dağlar. Dağlar bu yükü kaldıramadı. Ve insan, ve insan, ve insan. Evet. İnsan. Söyleyin bana Şimdi o güzel isimlerden Sen bir aynasın Sen bir aynasın Sen bir aynasın Neyi yansıtıyorsun? Bu ayna sensin Bu ayna öteki Öbür ayna şu arka tarafta oturan Her biriniz bir ayna olarak Yaratıldınız Ayna Onun güzelliklerini göstermek içindi ve Allah'ın Esması Onun güzel isimleri Evet evet Onun güzel isimleri Sen de bugün hangi güzel ismi tecelli etti Sana tecelli edecek Aynaya doğru vuracak Ben ne vurursa ne görünürse Hakikat odur Aynalar yalan söylemez Aynalar doğru söyler Aynalar Aynalar aynalar Ama tertemiz bir ayna. Onu göstermek için yaratılmış. Söyle bana. Söyle bana. Senin, senin aynandan hangi ismi görünüyor? Ve bu sabah El-Rahman, er El-Rahim, er El-Mülik, El-Müddüz, Es-Selam, el, el Mumin, es el El-Müheymin, El-Aziz, El-Cabbar, El-Mütegebi, El-Hâib, El-Bâri, El-Musabbir, El-Mahvar, El-Makmur, Es-Sekûn, Es-Settâ, E sabur Hangi esması? Söyleyin. Hangi esması? Yoksa aşkı, aşkı ifade eden Vedud ismimi bugün sende tecelli ettin. Aa, bugün Vedud ismi tecelli etsin bizlere ve Vedud ismi yakınasın İstanbul'un semalarındaydı. Salih'im bugün hangi ismi sizde tecelli etmiş? Sen Allah'ın o güzel isimlerinin tecelli gahı. Sen, sen, sen, sen, sen. Tecelli ki olarak yürüdün mü hiç? O kadar tatlıdır ki, o kadar lezzetlidir ki adımlarını atarken böyle yürüdün mü? Senden hangi esması tecelli ediyor? Yoksa onun o güzel isimlerini hiç mi hiç okumadın mı yoksa? Hiç öğrenmişim mi O kadar müthişem ki, o kadar güzeller, güzeli ki o Ve sen onun o güzel isimlerini yansıtmak için yaratıldın. Yoksa şu dünyada yapılan 3-5 kuruş etmez kavgalar için değil. Evet evet. Şimdi aynasın ya. Allah'ın o güzel isimlerini yansıacaksın ya. Ters mi koyduk? Bu aynanın sırrı eğer şu sır olmazsa ayna olmaz. Ne kadar kuvvetliyse bu sır, ayna o kadar değerlidir. Bu sır nedir biliyor musunuz? Dertlerinizdir. Hastalıklarınızdır. Acılarınızdır, ısrarlarınızdır. Hâbı dünya dertli insan. çekin, Dertli olalım, aynı peygamberimiz gibi. Bir hüzün peygamberin nümmetiyiz. Bütün peygamberler, dert çekmeyen bir peygamber var mı? Hepsi dertli. Hele, hele bir bakın, şöyle bir gezin peygamberler arasında. Bütün peygamberler, ne kadar güzel insanlar. Her birini ne kadar çok seviyoruz değil mi? Adem Saferullah. İbrahim Halimullah, Musa Kelimullah, Isa Ruhullah Değil Son Nebi ise Olamış da zaten Hadi söyleyin, ne olur başınıza eğmeyin dert çektiniz için Ne olur ben zaten adam olmam demeyin Kendinizi hor görmeyin Ey Allah'ın koları ...başınızı kaldırın... ...zaten bu bütün olanlar... ...hep zaten bizim yüzümüzden filanca beş mekanca... ...kaldırın başınızı... ...ne kendinizi hor görün... ...ne bir başkasını... ...bu dünyada... ...dert çekeceğiz... ...ve dertlerimiz... ...ve sıkıntılarımız... ...öylesine sın olacak ki... ...ve sonra... Ölmesine döneceksiniz ki Cihan sizin tecellikahınızdan Allah'ın güzel isimlerinin yansıdığını görecek Dert çekmeyenlerde Allah'ın o güzel isimlerini kimse göremez sıramadım, sıramadım. Ama dert çekenler valla şukadır Hallevi başkadır, aşkları başkadır Ferhat dert çektiği için de Mecnun dert çekmek için çölleri düşmüştür yürüşün. Siz ey gözlerinle bakam. Gözlerin bakmıyor bana. Gözlerin bir penceredir. Gözlerinin ardından bakan ey can sana sesleniyorum. Ellerimize, ayaklarımıza, bedenlerimize değil. O gözlerinizin arkasından bakan canlara sesleniyorum. Şu hale iyi bakın. Ayra bir ten var. dertleriniz sadece şu bedenlerimiz çerçevedir sadece evet şu aynanın çerçevesi iskeleti hepsi bu hepsi o kadar ama bu bedenler bu tenler Allah'ın esmasını yansıtmalı bazen Erra'vuh esması sizlerde yansırır bir yetimin, bir garibin başını okşarsanız Erra'vuh esması sizdedir o an farkına varın Bu her kim için böyledir? Sadece ama sadece bize için değil, ha. tüm insanlık için böyledir. Nasıl? onlar da yardımseverdir. Onlardan da adaletli olanlar vardır. Onlarda hele hele bu çağda, batınlarda ilim esması öylesine kuvvetli görünüyor ki, sandır ışıkları. Ama ilmin sadece kendilerinden geldiğini sanıyorlar. yakışık yani. Bütün isimler Allah'ın nurundan yansımaktadır. Biz bu nura iman ettiğimiz için bu hakikati bildiğimiz için farklıyız. Hepsi o kadar. Hepsinde Allah'ın tecellisi vardır. Elim mesması Allah'ın evet el-i El mesması değil mi? İşte orada. İşte orada. O yüzden deriz ki biz Yaradılarını severiz Yaradan'dan üretiyorlar. Allah Azze ve Celle bütün insanları bir tecelligah olarak yaratmıştır. Maksadı O'dur, arzusu O'dur. Kendisi bilinmek istedi, görünmek istedi ve kullarında tecelli etti. O yüzden Allah'ın her kuluna, ey Yunus'un vatanı Anadolu insanları, Yeryüzüne Yaradolu'nu severiz Yaradandan ötürü diye çıkmıştır Anadolu bütün cihana Yunusçasına Mevlana El Vedud esmasını Öylesine şiddetli göstermiştir ki Aşklar neredeyse çağı tutuşturacaktı <gülüyor> İman etmemekte görünen her şeyin ondan geldiğini hikayesinizdir. Kapat ışıkları. Görebilir misiniz? Erhauf esmasını göremezsiniz. Bir kalbin başına uzanan eli veya bir dertlinin gözyaşlarına uzanan bir eli göremezsiniz. Yak Görünsün her şey. Güzel bir ve iyiler. ey yaşayan tembel kafat yaşıyorsunuz Allah'ın nuru size vurduğu için yaşıyorsunuz peki ya bir gün ölüm var mı o nedir peki Işık bize yansıyor ve nur yakışıklar yakışıklar Işığa kark oldu Gözlerin arkasındaki can yine duruyor Bedenin içindeki can yine duruyor Ama beden öldü Can ışığa kark oldu Allah yarattığı halifesini toprağa gömüp yok edilmek için yaratmamıştır kendini aldı. Biz ondan geldik, ona döneceğiz. Hadi bir ayna daha kırıldı. Hatimler indirelim. Fatihalar okuyalım. Evet, üzülürüz. Rahman'ın kullarından birisi ölünce üzülürüz. Allah'ın esmalarını yansıdan bir beden daha gitmiştir. Üzülürüz. Onun için üzülürüz. Sağlığı korumak farzdır. Çünkü Allah'ın esmalarını yansıtacaksınız. Hatta tebessüm sadakadır. Eğer dişlerinizin sağlığına bakmazsanız Allah'ın istediği gibi tatlı bir tebessümü asla gösteremezsiniz Her şey o kadar mükemmel yaratılmıştır ki tebessümünüze kadar düşünülmüştür. O yüzden kendinizin sağlığını korumak mecbetindesiniz. Allah'ın emanetine ihanet etme. Herkes şey, kalbinizi de korumasınız, Kendinizi de. Gitti. Öldü. Ölümsüzlüktür bizim aşkımız. Ölümsüzlüktür yaratılış. Beden öldü ama can. Göz penceresinin arkasından bakan can yaşıyor. Şu beden gitti sadece. O yüzden sakın ölmekten kalkmasın kimse. Ölüm dostattır bizim için. İşte ne kavuştu Şimdi şu nurun içerisinde göremediğimiz o kar çok şey var ki. Nerede sağınızdaki solunuzdaki melekler? Söyleyin bana. Yüzlerce her birimizde şu an iki melek var yanı başımızda. Meleklere iman ederiz değil mi? Nerede onlar? Onlar ışığcılar. Eğer benim şu bedenim olmasaydı, şu elim olmasaydı bu ışığı böyle fark edemeyecektiniz. Ama ışık yok demek değil. Elimi sakladım ama ışık yine var. Melekler var. Ve beden ölünce can da var. Ölür ise ter ölür. Can var öylese değil Kaldırın ayrıldığımı arkadaşlar Kimden ayrıldınız? Sevdiklerimizden hep böyle tek tek ayrıldınız Burası dünya Bu dünyaya bunun için vermişiz Evet kulluk için İbadet için İbadet nedir? Namaz diyoruz evet Çünkü Allah'ın isimlerinin en muhteşem Bir şekilde olduğunun Göstergesidir namaz Her şey vardır Namazda Kıyanda duruşunuz azamettir Yüküye girişiniz Tevazudur Secdeye kapanışınız Yokluğundur Ben yokum demektir yapalım gidin söyleyin siz en son annenizi mi kaybettiniz acınızı tazelemek istiyorum düşürün şimdi ya siz çok sevdiğiniz dedeceğinizi mi kaybettiniz ya sen çok sevdiğin evladını mı kaybetmiştin acınızı tazelemek istiyorum acınızı hayatın anlam kazanması için ya sen Çok sevdiğin eşini mi yitirmiştin? Çok mu acı çektin. Hala hatırlamakta acı çekiyorsun. Yoksa çok sevdiğin bir arkadaşını mı yolcu ettin ötelere? Sevdiğinden ayrılmak ne kadar zordur değil? Ancak bunu sevmesini bilenler anlayabilir. Sevmediklerinizden ayrılmak sizi hiç üzmez. Ama sevince ayrılık çok zordur. Sevmeden nasıl yaşar insanlar bilmiyorum. Sevmeyenler çoğaldı diyorlar. Sağımızda solumuzda sevmeyen o kadar çok kişi var ki diyorlar. Bazı insanlar yeryüzündeki olaylara kahroluyor. Bense sevmesini bilmeyen insanlar çoğaldı diye kahroluyorum. Sizi sarar, sizi güçle sarar, size kuvvet verir ve sizi korur. Evladınızı mı kaybettiniz? Evladınızın sevgisi ne kadar tatlıydı değil mi? Ne kadar tatlı bir meyveydi? Yoksa sevdiğiniz bir arkadaşınızı mı yitirdiniz? Ben sevindiyim. Herkes sevgiyi tatmalı, tatmalı. Sevmesini bilenler en muhteşem tecellik olabilirler. Şimdi belki bir yemeği sever, belki bir çiçeği sever, belki bir insanı sever, belki bir başka bir şeyi sever. Ama bir gün, mutlaka, mutlaka ulaşır, mutlaka kavuşur. Ayırmak zor. Şimdi söyleyin. Ayrılığın en acısı nedir? En zoru nedir? Hızlı nedir? Ben de çok sevdim. Bakmayın bu halime. Hoca değilim. Bu Anadolu'nun sokaklarında, şehirlerinde yaşadım. Bazen bir çiçek. Bazen. başka şey ama şimdi ben de bir ayrılığa düşmüşüm bir şeyi fark ettikten sonra ayrılığından ne kadar acı olduğunu fark etmişim ayrılık ayrılık bir baba şefkati bir anne şefkati bir güzel Bir tat ki neredesin diye aradığım aşk, neredesin diye aradığım aşk. en muhteşem tecelli gahıydı aynidir bu alem her şey hakla kaim mirati muhammedden Allah görünür daim öyle bir aynaydı ki Allah'ın bütün güzel onda görünürdü Allah'ı tanımak isteyenler onun ay ay gün gün saat saat saat saat onu öğrenmesi lazım o ayna gitti ama onun canı Can Ahmet asla neredesin seni bulmak istiyorum İmam Malik diyor ki İmam Malik'e ziyarete insanlar geldiği zaman sorarmış hizmetçisine ne için gelmişler sor. İmam Malik büyük bir hadis alim'i, büyük imam. Eğer hadis sormaya geldiklerini öğrenince en temiz elbiselerini giyer, Gusül abis alır, onların karşılarını öyle çıkarmış. Çünkü Ondan bir şey nakledildiği zaman onun ruhaniyeti orada olur diye. Kürsüne çıkıp hadis okumaya başladığı zaman hiç kıpırdamazmış. Bir keresinde bir akrep sokmuş onu. Kanter içinde kalmış. Hiç kıpırdamamış. Neden böyle yaptınız demişler. Onun ruhaniyetinin olduğu yerde edirsizlik edemem. Kıpırdayamam diyor. Medine'de edirsizlik diye yamlayak dolaşan İmam Malik Neredesin ey sevgilim? Neredesin? Şimdi yok O gitti gidilir her şey Ama her şey o kadar değişti ki Onu yaşamak Onu hissetmek yüreğimizde Efendim Sultanın Allah'ın sevgilisi olacak kadar güzel olan hadi bir kere söyleyelim Ne olur bir kere söyleyelim Allah'ın size verdiği dudaklarınızdan çıkacak en tatlı kelimedir onun ismi Allah koymuş onun ismini söyleyin Bana hak vereceksiniz Hiçbir şey dudaklar için bu kadar tatlı olamaz Muhammed Tüm peygamberler ondan haber verdiler. Hepsi ama hepsi ondan haber verdiler. Hepsi onun ümmeti olmak için dua ettiler. Ve siz hiç dua etmeden onun ümmeti oldunuz. Ne olur farkına varın bu işin. Ne olur farkına varın bu işin. Size... Onun tadı düz olmaz. Kavgalar, kaoslar. Ama hayır. Onun ruhaniyeti, onun canı bizimle olmalı. Biz onunla olmalıyız. Onunla yaşamalıyız. Bize o ruhunu, özünü bıraktı. Her şeyi, emanetleri bıraktı. Ey dünya, anlamalısınız onu. Tanımalısınız onu. Bütün peygamberler O'nu haber verdiler. Ve bütün peygamberlerin ayrı ayrı birer özelliği vardır. Her birinin ayrı bir özelliği vardır. Resulullah'ın özelliği aşktır. Adı Habibullah'tır. Ve aşkı anlatmıştır. Aşk desanlarıyla doludur. O geldikten sonra yeryüzü Aşk destanlarıyla dolmuştur Dünya aşkı tanımıştır Ve aşkla yaşayacaktır Ne zaman ki Aşkın salası verilir O zaman kıyamet bekleyin Kıyamete dek Aşk sürecektir Onu tanıyın ey dünya Ne olur onu anlayın Ya sen dostum Söyle bana Miratı Muhammed'den Allah görünür daim diyen şairin o sözlerin altına bir cümlede ben yazsaydım. Ümmetinden de Resulullah görünür Allah görünür. Şöyle olan. Sen ve sokaklarında dolaşırken veya sizi alıp götürseler Londra'nın bir caddesine, Paris'in bir sokağına veya New York veya Tokyo Siz yürürken orada, herkesin gözleri ışıl ışıl parlasa bu güzel insan kim, belli ki bu Muhammed'in değil deyiversene söyle bana. Biz bunun için yaratıldık. bir iki sefer sadece yani o esma da ondan tecelli ettiğini göstermek için sadece bir iki sefer ama Er-Rauf esması Er-Rahim esması o kadar çok tecelli etmiştir ki yani Er-Rauf yani çok şefkatli olan Allah demektir Er-Rahim müminlere ahirette de şefkatli olan demektir hiçbirinizi bırakmayacak o Kimse üşsizle üşmesin Sıratta Cehenneme yakın bir yerde duracak Büyük günah şehen ümmetinden Ateşe gidecek olanları Tutup tutup kurtarabilmek için Secdeler Rabbine yakaracak Bu benim ümmetim Atma onu ateşe ya Rabbi Mutlaka eğer televizyon ekranlarında diziler seyretmek veya maksadınız maceralar seyrederek vakit geçirmekse ne olur başta erkek kardeşlerime sesleniyorum. Evlerinizde macera ise macera, güzellikse soluk soluğa, nefes nefese Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını anlatan bir kitap çıkalım. Size emanet edilmiş olan eşinizi yanı başınıza alın. Yavrularınızı karşınıza. Kainatın en muhteşem dizisidir. Bir ömrünüz yetmeyecektir onu okumaktan. İşte bu güzel insan Medine. Medine'ye inelim ha. onun yanı başına medineye el medine tul munawwara hadi yüreklerin merkezi ve cemal ve celal sevgili'nin şehrine akar ruhu ki sema'nın laysa hadi sevgilin köyüne gidelim Fethetül Baki, Fatıma, Ayşe orada, Hazret Osman orada, Resulullah'ın sünnetü tanesi Halime orada, orada, güzel sahabeler orada. Sokak sokak dolaşalım isterseniz, sevgilin diğerlerinin onun şehrine gittiniz mi hiç? Gitmediniz mi? Nasıl da gitmediniz? Gidemediniz mi yoksa? Şurada şu üstüne oturup O yeşil kubeyi seyretmek Ve hemen şu kapıdan Şu kapıdan geri verdiğiniz zaman On adım ilerisinde Resulullah orada insandır ki o kadar merhametli odur ki Ebu Leheb ona zulümler yapmış bir amcasıdır ama o doğduğu zaman onun doğumunun müjdesine kim olduğunu bilmediği için bir köle azad ettiği için büyük alimlerimiz haber verirler ki bize Ebu Leheb Cuma günleri azap görmüyor. Sadece onun doğumuna gösterdiği itirandan dolayı. Herkese şefkat, herkese merhamet dökülen sultan. Ne kadar ödedik onu. Şu merhametten uzak çağımızda. Bu, bu güzeller, bu güzeller güzelliler. Söylüyorum gençlere. Sevmek mi istiyorsunuz? Bu karar olsun. Her bir bakışı insanı yakan bir güzeldir bu Aşık olacaksa gençler buna aşık olmalı Böyle güzeli cihan görmemiştir Bu güzel insan o kadar zulümler görmüş ki O kadar zulümler görmüş ki En yakınları zulmetmişler Her birine şefka dinle uzatmış hakaret etmişler nasıl olur Allah'ın sevgilim dediği bu sultana bu güzeller güzeline hiç yalan söylememiş asla hep hakikati söylemiş yalnız başına ve sadece bir desteği var Hatice ilk iman eden insan Hatice bir kadın Onun için kadınları hor gören bir cemiyet asla medeni olamayacaktır. Ve asla aşkı bulamayacaktır. Asla. Ve eşlerinin kıymetini bilemeyen erkekler hayatlarını heba edeceklerdir. Ama Hatice olamayan hanımlar da... ...en kutlu görevlerini yerine getirmemiş olacağı O kadar masum ki... ...her türlü zulüm ve hakaret... ...kendi kavmi, kendi şehri... ...ve insanlara bir şeyler yapmak istiyorum. Allah onu göndermiş, onun bir görevi var. insanları kurtarmak onun bütün zararlarını şefkatle doldurmuş hiç umursamıyor Ebu Cehil'e bile yetmiş defa gittiği söyleniyor hakikati söylemek sadece hakikati kurtarmak için her bir insanı canım bize gelseydi biz de iman ederdik itirazını kimse yapamaz Resulullah için herkese gitmiş herkese bakmadan ve usanmadan Ve bir gün Taif'e gidiyor. Ah ya kardeş ah. Taif deyince ah. Ah ki ne ah. Sizi kurtarmaya gelsin. Size Allah'tan başka ilah yoktur desin. Ellerinize yaptığınız tahtlara taşlara takmayın. Onlar size bir şey bir şey yapamaz. Bakın şu göklere Bunu yaratan Allah'ı görev artık Bunu söylemeye gitsin Tayyip'e Ve Tayyip'iler ne yaptı Ve Tayyip'iler Resulullah'ın en acılı döneminde Bu taşlamaya başladılar Hayır Yapmayın taybiler. زدم. سعی نکش بیشی زدم. فقط فقط. فقط فقط. فقط فقط. فقط فقط. فقط فقط. فقط فقط. فقط Onu taşlamayın bana vurun Bana vurun ne olur ona bir şey yapmayın diyordu Tayyip'ten çıktı Bir ağacın kenarına oturdu Bütün ayakları kanlar içindeydi Nasıl kıydınız ona Canınızdan nasıl kıydınız onu? Allah'ın Resulü o kadar üzgündü ki, o kadar üzgün. Bir ağacın altına oturdu, boynunu büktü mahzun peygamber. Ya Rabbi beni kimlere bırakırsın? Kimlere bırakıyorsa <gülüyor> O kadar hüzünlenmişti ki O kadar ızdıraklıydı ki Belki de hayatının En acılı dakikasıydı Taif dönüşü Artık kendi şehri Onu kabul etmiyor Etrafa gittiği zaman O insanlar da taşlamışlardı Ne yapsın da şimdi? Rabbinden başka bir şey var mı? Allah'ım dedi, her şeye gücü edin. Beni kimlere bırakırsın? O anda Cebrail geldi. Muhammed سلام عزیز ve الله عزیز بچه‌لر داور ملی نگذندی. اگر بخواهی داور ملی، حاکی بریزشونه، داوری کشیم نکشیم نکشیم نکشیم نکشیم Bu şiddetli saldırıdan dolayı, Allah Azze ve gelmişti. Ve sevgilisine yapıldığı için, sevgilisinden soruyordu Allah. Ey Habibim, istersen meleklerimle dağları Tayyip'lerin başına geçiriverin. <Gülüyor> Ben seni bırakmadım, bırakmadım, bırakmadım. Allah Azze ve Celle'nin Habibi o. Ya Rabbi dedi. Hayır. Ey Cebrail kardeşim. Ben azap etmek için gönderelim Ben... Alemlere rahmet olarak gönderildim. Onlar bilmiyorlar ya Rabbi. Bilmiyorlar ya Rabbi. Onların vesillerinden iman edenler çıkar çıkacak umarım. Allah'ım af istiyordu onlar için Rabbinden. Allah'ın dağlar meleğini gönderişinden, onların helak edileceğinden korktu. İnsanlara o kadar acıyordu ki. ne ki ey Resulullah'ın ürmeti onu tanırsanız bambaşka bir insan olursunuz her biriniz güzel bir insan olma özlemindesiniz onun için buradasınız ama ne olur biz de diyoruz ki unutun burada bir şey yok onun hayatında her şey Tayyip'liler yeryüzünde hiç bitmez Ama siz aynı Resulullah gibi yapın. Bilmiyorlar ya Rabbi. Bilmiyorlar. Çünkü Allah kullarını cehennemde yakmak için yaratmamış. Cehennemi de bunun için yaratmamıştır. Allah kullarına cenneti hazırlamıştır. Eğer cehennemi yaratmamış olsaydı. İnkarcılar, Allah'ın gücü yok, kudreti yok ki böyle bir şey yapsın diyeceklerdi. Hiçbir şey denemeyecek şekilde mükemmel her şeyi yarattı. Bunun için, yoksa kullarını ateşte yakmak için değil. Ama cennetine koymak için. Elbette cehennem lüzumsuz değil. Lakin Allah kullarını cennete götürmek için yarattı. Madem ki sen bir tecelligahsın, madem ki sen bir tecelligahsın, madem ki Resulullah kainatın en muhteşem tecelligahı, sen de onun gibi yap, bütün kolları cennete götürmek için uğraştın. <gülüyor> Resulullah gibi, bu kadar güzel bir insan, tanımıyor bir insanlık bakın. Gerçi biz ne kadar tanıyoruz